Hayat Felsefemiz İnsanların bir kısmı düşünmeden yaşar, bir kısmı da sadece düşünür ama düşüncelerini katiyen hayata geçiremez. Olması gerekli olan şeye gelince o, düşünüp yaşamak, yaşarken de yeni yeni düşünce kombinasyonları meydana getirerek daha farklı tefekkür varyasyonlarına açılmaktır. İnsanların bir kısmı düşünmeden yaşar, bir kısmı da sadece düşünür ama düşüncelerini katiyen hayata geçiremez. Olması gerekli olan şeye gelince o, düşünüp yaşamak, yaşarken de yeni yeni düşünce kombinezonları meydana getirerek daha farklı tefekkür varyasyonlarına açılmaktır. Düşünmeden yaşayanlar, başkalarının hayat felsefelerinin figürleri sayılırlar. Bunlar sürekli şablondan şablona koşar, durmadan kalıp değiştirir ve ömür boyu duygu-düşünce inhirafları, şahsiyet kaymaları, suret-siret meslekleri içinde çırpınıp durur ve hiçbir zaman kendileri olamazlar. Zaman zaman toplumun elde ettiği mazhariyetleri paylaştıkları ve yer yer bir kısım tevafuk esintilerinden onların düşünce, şuur ve iradelerine terettüp ediyormuşçasına yararlandıkları da olur. Ama katiyen ruhlarını iradi meziyet ve faziletlerle rahatlatamaz, şahlandıramaz ve sonsuza yönlendiremezler. Bunlar her zaman kısır, bereketsiz, durgun ve kokuşmaya açık birer su birikintisine benzerler. Öyle ki, hayatiyet adına bir şey ifade etmeleri şöyle dursun, zamanla çevrelerini tehdit eden birer virüs yumağı ve mikrop yuvası haline gelmeleri kaçınılmazdır. Bunlar, düşünceleri itibariyle o kadar sığ, görüşleri itibariyle de o kadar sathidirler ki, tıpkı çocuklar gibi, görüp duydukları her şeyi takleder, bir o tarafta, bir bu tarafta, kitlelerin arkasında sürüklenir gider ve hiçbir zaman kendilerini duymaya, kendilerini dinlemeye ve kendi değerlerini tetkik etmeye fırsat bulamazlar. Daha doğrusu, kendilerinin de bir kısım değerlerinin var olduğunu asla hissedemezler. Hayatlarını cismani ve bedeni duyguların azat kabul etmez köleleri gibi yaşar, pehettikleri ve edecekleri her fırsatı cismaniyetin dar çerçevesinde değerlendirir ve Allah'ın insaniyete en büyük lütufları sayılan kalp, irade, his ve şuurlarını bedeni hazların değersiler vasıtası haline getirir ve ömürlerini bohemlik içinde geçirirler. Makam, Mansıb Şöhret, menfaat ve yaşama tutkusu, onların hareket ve faaliyetlerini belirleyen, en önde gelen amillerdendir. Farkına varsınlar veya varmasınlar, her gün kendilerini bu öldürücü ağlardan birinin veya birkaçının içinde bulur, ruhlarını ölümlerin reziliyle birkaç kere katlederler. Böylelerinin ne geçmişleri vardır ne de gelecekleri. Ömer Hayyam gibi, geçmiş gelecek masal hep. Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme der, hayvani hislerini takip eder, dünyayı bir çayır, bir mera gibi değerlendirir ve hep insani duygu, insani melekelerine rağmen yaşarlar. Daha doğrusu, sürekli bir bataklık, bir levziyat içinde çırpınır dururlar. Hayatı düşünerek yaşayanlar ve derecelerine göre yaşadıkları hayatın her gününü, her saatini, yepyeni düşüncelerin limanları, rıhtımları, rampaları haline getirenlere gelince, onlar ömürlerini hep zamanüstü olmanın fevkaladelikleri, sürprizleri, büyüleri içinde sürdürür, geçmişi mübarek bir kaynak gibi yudumlar, bir raiha gibi ciğerlerine çeker, bir kitap gibi mütalaa eder ve geleceğe de bu donanımla yürür ve onu gönlünün bütün sıcağıyla kucaklar, ümitleriyle renklendirir, azim ve iradesiyle şekillendirir, içinde bulunduğu zaman açısını da, yüksek ideallerini gerçekleştirmenin strateji merkezi, bu uğurda gerekli teknolojileri üretme atölyesi, nazariden ameliye geçme köprüsü kabul eder, ve hep zamanüstü, mekanüstü olmaya çalışırlar. Evet onlar, bir yandan varlık ve zamanı böyle bir perspektifle değerlendirirken, diğer yandan da maddi, cismani hayatın darlığından sıyrılarak, duygu ve düşünce alemlerinin enginliklerine açılır ve bu fani, muvakkat hayat içinde, ebediyet bulutlu bir başka alemin sonsuza açık yamaçlarında dolaşırlar. Dolaşır, hem düşünceleri hem hisleri hem de ümitleriyle sürekli sonsuzu peyler, sonsuzluk duygusuyla yaşar, kalplerinin derinliklerinde uyup derinleştirdikleri ledünlüğü enginliklerde insan olmanın zenginliğini teşa eder ve gönüllerinde kurdukları ağlarla gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan hayalinin tasavvur edemeyeceği türden sürprizler avlamaya çalışırlar. Öyle ki artık onların seviyeler üstü bilgi, marifet ve müktesebatları onlara daha yukarıları, yukarın da yukarısını gösterir ve her birine birer semavi üveyk olmayı vaat eder. Böyle düşünüp böyle yaşayanlara ve hayatlarını birer düşünce meşcereliği haline getirenlere siz isterseniz hikmet erleri, isterseniz hidayet edalı felsefe kahramanları diyebilirsiniz. Onları nasıl tanımlarsanız tanımlayın Eski dünyalardan şimdilere uzanan çizgide, ta bir dantela incelik ve zerafeti içinde örgüleyen aydınlık insanlar, hep bu üstün ruhlar arasından çıkmıştır. Hatta dinden daha ziyade birer felsefi sisteme benzeyen, Brahmanizm, Budizm, Konfüçizm, Taoizm ve Zerdüşt sistemi dahi, bu ruh kahramanlarının insanlığa birer armağanıdır. Geçmişin o upuzun düşünce cereyanlarının çağaltılarında, hep bu düşünce abidelerinin besteleri duyulur. Eski dünya, yeni dünya, cihanın dört bir yanında değişik dünya görüşleri, farklı hayat tarzları, evrensel medeniyet havuzları ve kültür zenginlikleri, her zaman bu kahramanların tefekkür harmanlarının ürünü ola gelmiştir. Onca tayir, tahrif ve özlerinden uzaklaştırılmış olmalarına rağmen, Dünya nüfusunun büyük bir bölümünün bugünkü hayat biçimiyle telif edilmese bile hala o eski ruh, mana ve muhtevanın peşinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Referansı kahraman temsilcileri tahrife, tayire uğramamış olanı bulacakları ana kadar da bu hüsnü zan ve hüsnü tevil hatasının devam etmesini tabii karşılamak icap edecek zannediyor. Bu itibarla da bugün bize düşen şey kendi mana kökleriyle sımsıkı irtibatlı olarak yenilenmeye hazırlanırken, kendine yine kendi ruhundan aşı yapmasını bilen, yani dünkü güftelerimizi hiçbir şeye takılmadan bugün de yorumlayıp seslendirecek ve bize her zaman ayrı bir televvünle gönüllerimizin heyecanlarını duyurabilecek bu kahramanları yetiştirmek düşüyor. Aslında onları yetiştireceğimiz güne kadar, iş bilmeyen yabancı çırakların elinde harap olup, gideceğimiz de kaçınılmazdır. Tabi bu arada, topyekün insanlıkta, vicdanıyla arayıp, aklıyla bir türlü bulamadığı, ezeli ve evrensel değerlerin yerini, hep kendi kadim üstureleriyle doldurmaya çalışacak, ve tatminsizlikten bunalıma, bunalımdan yeni yeni tahriplere sürüklenip gidecektir bizim birkaç asırdan beri milli kültürümüzün mana köklerini teşkil eden İslami dinamiklere dayalı bir düşünce sistemimizin, bir hayat felsefemizin olmayışı, bize bağlı koca bir dünya ile beraber sürüm sürüm olmamızın netice vermiştir. Aristo düşüncesinde havuzlaşan Yunan felsefe sisteminin mütercimleri sayılan Kındilerin, Farabilerin, İbn Rüşşlerin ve bir manada İbn Sina'ların düşünce ve felsefi sistemlerini Kökleri semalara dayanan, ezel kadar eski ve her çağ kuruyacak kadar da yenilerden yeni bizim hikmetler manzumesi düşünce sistemimizden ve hayat felsefemizden ayırmak icap eder. Bizim fikir sistemimizde lahut, ceberut, melekut ve nasut inişli, menşeyi belli ve aydınlık yaratılış gerçeğine dayalı yorum söz konusudur. Böyle bir yorum ve tefsir kendi esprisiyle kavranabildiği takdirde, bugün de kendi düşünce sistemimizi ortaya koymamız mümkün olacaktır ki, bu aynı zamanda dünya çapında en ciddi yenilenmelere vesile teşkil edecek ve çok zengin yollar açacaktır. Fatih, cennet mekan döneminden bugüne kadar, böyle bir düşünce sistemi adına pek çok teşebbüste bulunulmuştur ama, bu teşebbüsler hiçbir zaman beklenen hedefe ulaşmamıştır. Bu mülahaza, bazı yönleri itibariyle tartışmaya açık olsa da genel olarak böyledir. Hoca zadelerden molla zeyreklere, Mustafa Reşit Paşalardan Meşrutiyet mimarlarına, ondan yeni dönemin düşünce işçilerine kadar samimi gayri samimi pek çok kimse maşeri vicdandaki böyle bir arayış ve bekleyişe cevap bulmaya çalışmıştır ama kimileri İbn Rüşd, İmam Gazali tehafütlerine takılıp kalmış kimileri Fransız ihtilali kebiri ve Auguste Comte anaforlarında boğulup gitmiş, kimileri de Durkheim'in hezeyanlarıyla oyalanıp durmuş ve hep hareket halinde olunmuş ama ya içinde yaşanılan çağ hiç hesaba katılmamış ya da fantezilerin arkasından gidilmiş ya da heva ve heves hüda sayılarak şaşkın şaşkın bin yıllık milli değerler tarumar edilmiştir. Bari şimdilerde olsun bütün bu olumsuzlukları aşabilseydik. Heyhat, o mevzuda da bütünüyle olumlu düşündüğümüz katiyen söylenemez. Bütün bu olumsuzlukları aşmayı ve kendi kaynaklarımızdan beslenen bir düşünce sistemi, bir milli felsefe geliştirmeyi ne kadar arzu ederdim. Hemen şunu ifade etmeliyim ki, varlığı duyuş, seziş ve yorumlayış açıları farklı olduğundan, eğer her şeyi üzerine bina edeceğimiz böyle sağlam bir düşünce blokajı ve böyle bir felsefi sistemimiz olmazsa, görüşlerimiz sürekli birbiri çelişir ve tearuzlan tesakutların ağında birbirimizi yer bitiririz. Evet, bugünümüz gibi, yarınlarımızın da bize aidiyeti mutlaka böyle bir usul ve sistem sayesinde, ve bütün nesillerin paylaşabileceği bir üslup örfanesiyle gerçekleştirilmelidir. Şayet duygu, düşünce ve hayat tarzımızda böyle bir vahdet olmazsa, bugün de, yarında milli birlik ve beraberlikten bahsetmemiz, hamasi bir temenniden ibaret kalacaktır. Zira herhangi bir sistemde, milli mantık, milli düşünce, milli muhakeme ve ruh varidatı çok önemlidir. Bir düşünce sistemi, ancak milletin kendi aklından, kendi vicdanından ve kendi his âleminden kaynaklandığı ölçüde, o milletin his birliği, mantık birliği, muhakeme birliği ve beraberce yaşama suhûleti tahakkuk eder. Aksine, duyguların, düşüncelerin, yorumların ve üslupların birbiriyle çarpıştığı, muhakemelerin birbiriyle çeliştiği bir ortamda, çok hareket olsa da katiyen bereket olamaz. Bereket olmak bir yana, bu türümlerde her zaman bütün bütün yok olup gitmek söz konusudur. Evet, böylesine anlayış ve yorum kargacılarının yaşandığı bir toplumda, her hamle tıpkı birbiriyle çarpışan deniz dalgalarında olduğu gibi sürekli kır ve kendi atalet havuzuna boşalarak bir fasit daire içinde döner durur. Deniz dalgalarının birbirini tesirsiz hale getirmelerinde gizli bir kısım hikmetler bulunabilir. Ama bir toplum içindeki bu kabili müsaademelerde sadece kokuşma, çözülme ve kendi kendini tüketme vardır. Öyle ki, böyle bir toplumda adeta herkes birbirinin kurdu ve her düşüncede bir ölüm projesi gibidir ki, böyle bir dünyaya gökten sürekli rahmet yağsa da, heyeti içtimaiye her zaman bir güve tehdidi altında sayılır. Ve yine böyle bir toplumda her zaman tarihi değerler delik deşik olmaya maruz, ve mukaddeslerde tarumar edilmekle yüz yüzedir. Evet, böyle yığınlar içinde ne yaşlılarda vefa ne de gençlerde cıvamlılık söz konusudur. İstikbali omuzlarında bayraklaştıracaklarını beklediğimiz dinamik güçler bir yandan bayrağa küfredip geçmişe söverken diğer yanda geleceği rezaletlerini icra edecekleri bir çılgınlık arenası sanır. Buna karşılık Kendilerini ürperten bir umursamazlığa salmış yaşlılar ve aydınlarsa adeta bu levziyat düşüncesinin teşvikçisi gibi davranırlar. İfadeleri, yazıları, çizileri ve medyadaki programlarıyla ruhlardaki bohemliği coşturur ve basiretlere sürekli kezzap dökerler.